Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'da kamusla güreşe devam ediyoruz. Yeni dönem, yeni baharda. Yeni konsept. Yeni konsept. Az gidiyoruz. Neydi az, az a, gittik? Az gitt gittik, uz gittik, gittik. dere tepe düz gittik bizim fikrimizdi. Dinleyicilerimizden e, bekliyoruz. Başka başlık önerileri de varsa e, seçeceğiz evet. ama sonuçta Oya, Kır... Yeşil, çayır, çimen başlığı altında aklımıza gelen sözcüklerle evet, o, o, şimdilik Orada şey diyoruz tabi hani hayvanlarla da karşılaşacağız değil mi? Evet Derelerde, tepelerde Leylekle karşılaşmıştık şimdi de ee, Şimdi kelebekle karşılaşacağız Şeyi hatırlatalım kamusuna gireşi gmail, twitter ve instagram adreslerini aktif olarak kullanıyoruz Görselleri paylaşıyoruz Buyurunuz Didem Hanım. Canım. Efendim e, biz geçen haftaki programımızın da destekçisi olan Leyla Gören Sümer e, bu haftada destekçimiz çok teşekkür Sağ ediyoruz. Sağolsun var olsun çok e, teşekkürler. Ve kelebeğe başlıyoruz. Başlayalım efendim. Efendim etimolojisiyle başlayayım ben. E, İsmet Sekeyi Boğun'un etimoloji sözlüğü var. Elimizde e, şimdi bu e, kelebeğin e, küpelekten geldiği eski Türkçe. Ee, söyleniyor. Küpelek. Ee, evet küpelek. Hı hı. Ee, kelebek biçimi çok geç e, kullanılmaya başlamış aslında. O yüzden kökenini bulmak biraz zor e, demiş isme Seke Eyüboğlu. Ee, küp Kap, kep köküyle başlayan çeşitli örnekleri var küpelek dışında da. Hı hı. E, hatta baya yakın zaman sayılabilecek bir süreçte Ahmet Vefik Paşa bile küpelek olarak e, bahsediyor. Yakın e, dönemde artık kelebekleşmiş o. E, evet, e, yani tabi bu görece bir şey yakın dönem ama e, hani böyle yüzlerce yıldır kelebek denmiyor. E, gene Ahmet Vefik Paşa ökelek dendiğini de söylüyor e, sözcüye. Ökelek. E, Ökelek evet hı hı. Kırgız Türkçesinde küp yumurtadan yeni çıkmış çok ince ve sık tüylü kuş yavrusuna verilen isimmiş mesela hı, belki benzeterek. Evet o böyle olabilir belki. üstü çok ince tüylü olma hali ilk tıtıl dönemi falan olabilir. Zaten hep söylüyoruz etimoloji sözlüğünde çok net bilgiler yoksa tahmin üzerine gidiliyor. Evet. Yazarlar da bunu açıklıyorlar. Kelebeğe aynı zamanda köpölökte de deniyormuş. Hı. Ee, kazak ağzında kebenek deniyormuş hmm. ee, Ben de Nişanyan'da Nişanyan'da Orta Türkçe'de kepelek denildi Kepelek ben ben... Evet, hep kepelek. benziyor aslında, evet, değil ne? mi bunlar? Bu kebenek ufak kurtçukların keçilerde yolaştığı bir ciğer hastalığının adıymış. Ee, Anadolu halk ağzında baka ha, aynı geldi, burada da kepelik diyor. Hmm. O kepelik aynı zamanda koyunların e, benzer bir ciğer rahatsızlığına verilen ad gene. Aslında tabi bir kurtçuk bu hastalığı yapıyor ve kelebekte o tür bir kurt ve tırtıldan geliyor ya. Hmm. Hep böyle bir mantık bağları var. Evet. Ee, Başka, değil mi? Kaşgarlı'da Divan Lügat-ı Türk'ten bahsediyoruz. Kelebeğin karşılığı kebeli. Ee, gene ismeseki Eyüboğlu kep, küp, köp kep, en sonra da kel köküyle başladığının e, üzerinde durmuş sözcüğün. Mesela küp, bizim bildiğimiz hani öte beri konan kap e, ve gövdesel bir özelliği olan da bir nesne ya, e, kelebekte böyle ufak gövdeli, tüylü bir kurtçuk, oradan bu küp sözcüğüyle bağ olabilir gibi bir açıklama yapmış. Hı hı. E, tarama sözlüğünde pek çok e, örnek de var çeşitli yerlerden alınmış. Mesela kızılca kurttur, yeşerir ot içinde, çıkar Kelebek Olur gibi bir e, alıntı var. Hmm. E, bu da aslında Hayatül e, Hayvan diye bir kitaptan alınmış bir alıntı. E, daha çok uzatmayalım. Başka dillerdeki karşılıklarına bakalım. Arapça'da Feraşe olarak geçiyor. Feraşe çok güzelmiş. Evet ben de aynı şeyi düşündüm. <gülüyor> Farsça'da Pervane. Pervane. Hatta niye isim koymuyorlar acaba e, diye de düşündüm. Bazen ne, tuhaf şeyler bile isim olabiliyor. Latince Latince'de çok farklı. Papilio zaten bazı dillerdeki kullanımı bu papilio'dan geliyor. Fransızca'da papilyon malum. E, Rumca'da petaloidia, İngilizce'de butterfly, Almanca'da eee yani Schmetterling bilenler affetsin bir yanlışlık varsa, İspanyolcasında çok sevdim. Mariposa. Mariposa. İyi değil mi? Hepsi, hepsi güzelmiş bence. Evet, kelebeğin kelebek de za güzel. zarafetine yakışmış bence isimler. Evet, aslında biz başta kelebeğin çağrışımlarından konuşacaktık da ben e, balıklama olsun canım, ne olacak? sanki. <gülüyor> e, çağrışım deyince madem öyle neler geliyor aklımıza kelebek deyince tabii ki yani vardığımız kelimelere de bakabiliriz aslında bir yandan değil mi? Ne var işte zarafetteki zarafet hakikaten bir ömürle ilgili hani insan bir düşünüyor kelebeğin ömrü üzerinden kendi ömrünü bir değerlendiriyor. Gerçi orada bir böyle bir şehir efsanesi de var çünkü hani çok kısa değil ömrü. Ha yani, e, o bir gün falan e, deniyor, deniyor ya deniyor. öyle yani, değil. Türüne göre değişiyor ona biyolojisine bakacağız. Zaman aklıma geldi benim mesela hafiflik işte değişim başkalaşım. Evet Bu renk evet, kanat. Naif, hassas. Bir de bütün kelebekle ilgili sözcüklerin hepsinin de böyle şairani, tınılı, güzel sözcükler oluşuyor. Hayvanın kendisinin de güzel oluşu. Evet ama zehirli türleri de varmış. Evet varmış. Yani, yani, yenince, i̇şte, bilerek, öğren. Öğrenerek ayrıntılara varıyoruz gerçekten. Ee, TDK'ye bakalım istersen. tamam Yok sende Nişanyan Etimolojisi de vardı sanki. Orada bahsettik Orta Türkçe'de kepelek kelebek ha. sözünden de evrilmiş. Tamam. Ee, yine Türkçe sözlük... Sözcük eski Türkçe aynı anlama gelen kepeli sözcüğünden Türkiye Türkçesine e, artı ak ekiyle e, türetilmiştir diyor. E, senin bilgilerinden çok farklı bir bilgi yok. Sadece kepelek ve kepeli hmm, tamam. sözcükleri var. Tamam. TDK'de ise kelebek e, isim tabi pul kanatlardan vücudu kanatları ince pullarla ve türlü renk, renklerle örtülü dört kanatlı çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad diyor. İkinci olarak geviş getiren hayvanların kara ciğerlerinde yerleşip en çok yollarını tıkayan bir cins asalak hayvan ve bu hayvanın sebep olduğu hastalık. Ha bu eski Ayrı bir evet, ha, bağlı. Bir kelebek cam var hepimizin bildiği. İşte ne var? Kelebek camı. Ha evet evet arabadaki. Arabalarda bulunan o küçük cam ön camda olur genelde. Ee, ön yan camlarda. Kelebek gözlük var mesela ben bunu bilmiyordum. Hayır. Burundan tutularak kullanılan... ...sapsız gözlüğe kelebek gözlük denilmiş... Evet ben hemen burada... Sen bir, bir gir bakayım bir şey yapayım. yapayım. <gülüyor> <gülüyor> e, çok sık kullandığımız... ...Yerleşik Düşünceler Sözlüğünde de... ...kelebek gözlüğünün gene Flauber'ce... ...ironik bir tanımlaması var... E, ...Küstahça ve Seçkin... Hmm. ...filmlerde falan da... ...o tür gözlükleri takanlarda öyle bir... E, bir ...aristokrasi bilmişlik... ...bir de monoklu <gülüyor> vardır hani tek... Evet, ...göze takılıp var. sıkıştırılan... ...hala var mı acaba? Hiç görmedim Ben de görmedim Filmle art de görmedim ben. Evet, Artık kullanılmıyor herhalde Pratik değil zaten Gerçi bir geri dönüş oluyor sürekli Evet geri dönüş ee, belki oluyor Belki bir akım olur Bir moda akım olur bir geri döner belki. <gülüyor> Oluyor çünkü. Çok böyle hayatı koşturmaca içinde olmayanlar için <gülüyor> söz konusu olabilir. TDK'ye devam edelim istersen. Edelim. Ee, koza, Farsça güzeden geliyor. Ha, tabii değil mi? Şimdi aslında evet. kelebek sözcüğü tekil bir şey değil. Yani tabii koza, kelebek. tırtıl. Evet onlara da varalım hepsi. istedik değil mi? Evet. Ee, i̇çinde tohum veya krizalit bulunan koruncak. Ee, tırtıl kozası, pamuk kozası, ipek kozası gibi bu krizalit de Fransızca kelebek olmadan önce bir böceğin koza veya kozası, kozası olarak geçirdiği başkalaşma durumuna deniliyor. Hmm. Ee, larvaya baktım işte kurçuk diyor TEDK'de. Ee, tırtıl yine bir isim zoolojide kelebek e, kurçuğunun yumurtada çı yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadar ki durumu evet. tırtıl. Tırtıl ile ilgili sende evet, bir bilgi olacaktı. Tırtıl Ermenice'den e, geliyormuş. E, tertel diye kullanıyorlarmış. E, hmm. Onlar çok benzer bir şey. E, bir de benim şey çok hoşuma gitti. Hiç düşünmemiştim. Şimdi tırtılın İngilizce karşılığı Caterpillar. E, bu Caterpillar e, deyince hemen bir marka geliyor. Ama e, şeyleri kastediyorum ben. Bu inşaatlarda kullanılan hmm. altı böyle tank tipi i̇ş evet iş makinelerinin... E, ayak e, yapıları düşünüldüğünde aynı tırtılınki gibi böyle biri öbürünün önüne diğeri öbürü giden bir yapıyla hmm. hareket eder ya zaten birçok e, makina'nın e, keşfin hep hayvanlardan doğadaki bazı özelliklerden yola çıkarak e, bulunduğu bilgisine de sahibiz bu caterpillar hiç öyle düşünmemiştim ben e, Ambrose Bierce de şeytanın sözlüğünde gene çok kullandığımız metisten basılı tırtıl için şöyle söylemiş ''Böcekler aleminin kapitalist ferdinin hayata atılmadan önceki hali.'' demiş. Hmm. Evet. <gülüyor> Güzelmiş. Bir de TEDK'de güve var son olarak. Kurçu, deri, yapa, yünlü, kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlardan bir böcek. E, ''Tinea pellionella'' diye hmm. geçiyor aynı zamanda de bunlar var. Evet. İstersen bir şarkı arası verelim. Vermeden ben bir şey söyleyeyim. Yani bu ayrımcılığımız var ya. Ben özellikle hayvanlar söz konusu olduğum sürekli bu konuya bir geliyorum. Şimdi böyle insanlar güveyle kelebeği de bir ayırıyorlar. Kelebek iyi, çok zarif, güzel, harika gelsin. Güve aslında çok yakın bir aileden benzer. Ama tabii bizim kumaşlarımıza, yünlere, giysilere zarar verdiği için sevinmez. Sözlükle sevilmez. öyle geçiyor ya işte. Ne diyor? Deri yiyor, yapağı yiyor, yünlü kumaş ve dokuzlu kuma yo. Ha yani tanımlamada öyle, da var o. Pando öyle olduğu için hakikaten sevilmiyor. E, sevilmiyor evet. Biz efendim sevelim sevilir bir şarkı söyleyelim. Buyurun efendim, e, e, efendim şarkı eşliğinde şey yapalım. <gülüyor> şarkı arya diyelim bu sefer Puccini'nin Madama Butterfly operasından Undeldi ve Dremo aryasını dinliyoruz. Sarattu nto çok güzel yani. Güzel değil mi? E, neydi? Umbeldi Vedremo. Evet. Güzel bir arayermiş. Didemciğim sen buldun. Teşekkür ederiz. Ne demek Devam edelim sözlüklerimize. Ne var? Argo sözlüğü var. Hulke Aktunç'un yapı kredi yayınlarından çıkan kelebekçi diye bir ibare. Otomobil soyan kimse diyor. Otomobil faresi. Özellikle bu kelebek camından yararlanarak e, otoya giren ha, ha, soygunculara kelebekçi derlermiş efendim Argo'da. E, argoda bu var. E, sende de olacak bir şeyler B Levent Bitti Tülek'ten... Mi? Başka argo yok mu kelebekle ilgili? Argo da bu kadar kelebekçi var. Soyguncu almışlar. Ağzı hala soyguncu almışlar diyormuşum. Tamam. Peki ben Levent Ülek'te Lümpen sözlüğü ser yayınlarından basılmış. Kelebeğin iki karşılığı var. Bir kavga aleti. E, ...kendine kendini öz gibi mekanizma ile çalışan küçük ve oldukça keskin bıçak. Sapı ikiye açıp keskin yanı kapattığınızda kelebek görünümü aldığı için bu adı alıyor. Hmm. E, mahalle kavgalarında Böyle statlarda falan ne yazık ki e, Sıkça görülen bir alet Bir de örnek cümle vermiş Tülek e, Olayın tanığı CB için Şöyle konuştu Ben Polat Alimdarım diye gezerdi Okulda popüler olmak isterdi Cebinde kelebek bıçak taşırdı Ama bu örnek cümle Sabah gazetesinin e, 23 Mart 2006 e, da Basılmış bir yazısından Alınmış İkinci anlamı kibar. Hmm. Nanemolla, sözüne güvenilmeyen, bir dediği bir dediğine uymayan, kaypak, iki yüzlü. Gene örnek cümle vermiş. Ne kırılıyor lan kelebek, delikanlı gibi yok param de, uğraştırma bizi hmm. gibi bir cümle var. Böyle evet. bende kelebek. Argo sözü gibi İkinci anlamlar. Evet, evet. evet. <gülüyor> e, simgeler sözü var devamlı hani başvurdum Esat Korkmaz'ın muhteşem bir Çin kültürü bilgisi var Sayın Esat Korkmaz'ın. Yine simgeler sözlüğünde Çin kültüründe kelebeğin anlamlarına bakarken simgelediği şeylere daha doğrusu kalın ve biraz kalkık durumda bulunan kas diye bir şey simgeliyor. Hmm. Fonetik benzerlik nedeniyle yetmişlerinde bir adam yine Çin kültüründe. Kelebekler erotik edebiyat söz konusu olduğunda genç erkekleri simgelermiş. Hmm. Ee, kelebekler ve erik ağacı çiçeklerinin birlikte betimlenmesi ise uzun ömürlülük ve e, bakir güzellik simgesiymiş. Ne kadar çok anlamı varmış. Evet, Çin kültüründe böyle enteresan bilgilere ulaşıyoruz sayesinde. Bayağı da zengin bir kültür olduğunu evet. düşündürüyor gene. Ee, semboller sözlüğüne yine ara ara bakıyoruz. Larus'un e, bilge Kültür yayın evinden çıkan. Burada kelebeğin boyutuna göre inanılmaz hafiflikte ve ağırlığı onu doğal olarak e, ruhun e, sembolü haline getirmektedir diyor. Ha, tabii doğru. Hatta mitolojide de var bir örnek onda bahsedeceğiz. Sakin, evet. Hı -hı. E, kelebeğin yaşam evreleri insan hayatının değişik durumlarını çağrıştırır diyor. İşte kurçuk kısmı, işte krizalit kısmı. Ee, bu kelebek kısmı ve işte bu da ruhun yeniden doğuşunu temsil edermiş. Aa, evet bu çok kullanılıyor birçok kültürde sanırım sanatta da öyle. Evet biraz da biyolojisine bakalım artık yavaş yavaş değil mi? Bakalım başlayalım ama biyolojisi bitecek gibi değil. Bir sonraki programa kayacağız. Öyle ee, görünüyor. <gülüyor> e, şimdi sevgili dinleyiciler geçen programda da bahsetmiştim. İş Bankası yayınlarından basılmış e, Animalium diye bir kitap var. E, alt başlığı da Hayvanlar Alemi Müzesi. E, hatta küratörlüğünü e, Kate Scottla e, Jenny Broome yapmışlar. Çok güzel görselleri olan, çok şık bir kitap ee, gene kullanırız kapağını Twitter'da ee, şimdi e, kelebeğin a, bir böcek olduğunu unutmamak gerekiyor kitapta o bilgiyle bir başlıyor kelebek Hı -hı. konusunda aynı zamanda eklen bacaklılardan Hı -hı. E, kemiksiz e, vücudun içinde bir kemik yok yani e, uçan yani omurgasız ...böyle küçük küçük işe yarar bilgiler ve bitkilerle beraber evrim geçirmişler. Çünkü yaşantıları bütünüyle bitkilere bağlı. Hı hı. Hani sadece kelebek yani gidip oradan beslenmeleri falan değil. Malum yumurtanın konduğu yapraktan kelebek olana kadarki evrede oradan beslenme söz konusu. O vardığımız kelimelerden başkalaşım o anlamda önemli. Ha, kelebek, evet. kelebek olana kadar... ...hayli bir evreden geçiyor... İlginç de evreleri... Evet. ...onlara bakacağız biraz... ...bir sürü kelime... ...biz Kerem'le konuştuk... hani ...kelebek tek bir kelime değil kesinlikle... Ee, ...sonra gene... ...animalyumda... ...tarih öncesi çağların... ...böceklerinin ve... ...tabii ki kelebeklerinin de daha büyük olduğunu... ...bugünkü gördüklerimizle... ...kıyaslanamayacağını... ...söylüyor... ...mesela eskiden kanat açıklıkları 70 santime bulan kız böcekleri varmış hmm. 70 santim bayağı, bayağı bir baya ilginç böyle büyük deyince aklıma şu, şu an dünyanın en büyük kelebeği e, Yeni Gine'nin yağmur ormanlarında yaşayan zehirli bir kelebekmiş hani bir yandan da zehri de hatırlatalım çünkü zehirli olan türler de var evet. e, Ornithoptera alexandrae diyor ismi e, latincesi kanat açıklı 28 santimetreyi bulurmuş... Ha, ...acaba bendeki şeyle bir mi bu... ...bu da animalyumda var... ...atlas kelebeği diye geçiyor... ...olabilir Tabii bu çünkü latincesi... E, e, atla kuz atlas gibi bir... ...açılımda yapmış ama... E, ...çünkü çok benzer... ...kanat açıklığı 30 santim... Hmm. E, ...bu beslenmek için... ...ağzı olmayan bir kelebek... ...benim çok ilgimi çekti... Hmm. E, ...tırtılken yediklerini... ...depoluyormuş... Kelebek olduktan sonra da onları kullanıyor, kullanıyor. Onlar bittiği zaman ölüyor. Bu 6 ila 8 günlük bir süreç. Bu süre içerisinde de çiftleşiyor. Hmm. Yani e, soyunun e, devam etmesini sağlıyor. Ama hiç yememesi gerçekten çok ilginç geldi bana. Bir de bu hani tarih öncesinin e, çok daha büyük böcekleri, 70 cm e, kanatları bulan böceği de bana bir hanım anımsattı Kerem. Hı hı. Stephen King'in The Mist kitabından uyarlanmış Öldüren Sis diye bir film vardı İzledin mi bilmiyorum İzlemedim. yani ben de böyle çok sürekli Stephen King filmi bugün izleyen bugün mikrofona çok, çok şey fark ettim vuruyorum etmiyor. değil mi ha, vuruyorsun. ellerim çok hareketli ya <gülüyor> <gülüyor> efendim orada böyle hep de i̇şte böyle bir konu vardır ya bilim adamları bir takım deneyler yaparlar ve kötü şeylere neden olurlar orada da öyle bir şey oluyor ve bir sürü bizim bildiğimiz küçük hayvanın dev versiyonları ortaya çıkıyor ve insanlara zarar veriyor direkt aklıma o film geldi hmm, ben izlememiştim ilginç olabilir ilginçte özellikle böyle insanların e, aldıkları tutumlar bir tehlike karşısında falan fena da bir film değildi yani. Zamanımız doluyor sanki. E ee, zaman biyolojiye haftaya devam edelim daha istersen. Daha çok var evet. Ee, i̇yi haftalar diyelim sevgili <gülüyor> dinleyenlerimize. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.